Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz tasarlama kiplerinden biri olan Dilek Kipidir. Sağ ekiyle kurulan... Ve dilek şart kipi içinde yer alan Dilek kipinde Şarttan isteğe yönelmiş niyet Tasarlama halinde istek Bir dilek görevi vardır Bazen cümlede yer alan Ah, bari, keşke gibi sözler isteği daha belirgin Ve güçlü duruma getirir Örnek verecek olursak Annem yanımda olsa da Onunla dertteysek ne iyi olur Keşke bahar gelse de Ailece piknik yapmaya gitsek Ah bir sabah olsa da Arkadaşlarımla buluşup sinemaya gitsem. Ya ünlemindeki Y sesinin söyleyişte ve yazımda yitirilerek kısalmış bir biçimi olan A ünlemiyle genişletilen dilek gibi çok güçlü bir istek görevindedir. İstek gibi bu güçlenme dolayısıyla işlevinde emire kayan bir özellik hakimdir. Bu özelliği sebebiyle yalnız ikinci şahıs teklik ve çokluk çekimlerinde yer alır. Örneğin, bir akşam da bize gelsenize. Hey, buraya baksana. Sen kimi bekliyorsun? Derdini söylesene. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Ne olur bir gün de sen bana yardım etsene. Düşünsene, herkes kardeş gibi yaşasa, dünyamız ne kadar güzelleşir. Şimdi memleket özlemiyle ilgili yapacağımız konuşmadaki Dilek Kipi'nin kullanımına dikkat edelim. Memleket Özlemi Şu okul bitse de Türkiye'ye dönsek. Keşke burada olmasaydık. Ama insan yabancı bir dili o dilin konuşulduğu memlekette en kalıcı şekilde öğrenir. Memleketimi çok özledim. Türkçe konuşan insanları özledim. Ben de çok özledim. Sadece vatanımı değil, biricik annemi, babamı da çok özledim. Şahin, şu an Türkiye'de olsaydın ne yapmak isterdin? İlkbaharda İstanbul çok güzeldir. Boğazı görmek isterdim. Sarayburun'a gidip boğazın o eşsiz manzarasını izlerdim. Tabii orada çay içmek ayrı bir keyif. Semaverde demlenmiş çay içerdim. Adalara da gitmek isterdim. Adalarda da faytona binip gezerdim. Sen olsan ne yapardın? Ankara İstanbul gibi değil. Yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Keşke Ankara'da da deniz olsaydı. Atakule'ye çıkıp saatlerce denizi, martıları izlerdim. Ben denizi çok severim. Gerçi Ankara'da da birçok göl var. Mesela şu an orada olsam Mogan'a yürüyüş yapmaya gitmek isterdim. Belki annemle balkonumuzda oturur sohbet ederdik. Kahvemizi içerdik. Annem dedim de annemin yemekleri burnumda tutuyor Annemin yaptığı yemeklerden olsa keşke. Mesela yaprak sarması, hünkar beğendi, karnı yarık. Düşünsene ah ne güzel olurdu. Benim de annemin açtığı böreklerden olsaydı da yeseydik. Ben de annemin yemeklerini çok özledim. Buranın yemekleri bizim yemek kültürümüzden çok farklı. Şahin, önümüzdeki hafta memlekete gidelim mi? Bir hafta kalsak, hasret gidersek nasıl olur? Bence çok güzel olur. Nasıl olsa iki yıl burada kalacağız. Ben bilgisayarı açıp internetten ikimiz için elektronik bilet alayım. Sen de çay demlesen çok iyi olur. Beraber içeriz. Ben çay demlerim. Keşke önceden biletimizi alsaydık. Böylece indirimden faydalanabilirdik. Üzülme dostum. Gidiş dönüş biletini birlikte alana indirim varmış. Bence bu indirimden faydalanalım. Dönüş tarihini bir hafta sonraya alıyorum. Tamam mı? Tamam olur. Ersin senin için de İstanbul'a bilet alıyorum. Bir gün İstanbul'da kalırsın, beraber gezeriz, ikinci gün Ankara'ya geçersin. Olur mu? Olur Şahin. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi okuyacağımız metindeki Dilek Kipi'nin kullanımına dikkat edelim. Unutulanlar Akşam yemeğini bir saat içinde yapmalıydı. Çünkü takip ettiği dizinin başlamasına az bir zaman kalmıştı. Keşke sabahleyin yemeğini yapmış olsaydı. Şimdi bu kadar acele etmezdi. Hemen soğan ve patatesleri doğradı. Dün alışverişe çıkmıştı. Ama bazı malzemeleri almayı unutmuştu. Yemeğe katması gereken havuç da unuttuğu malzemelerden biriydi. Bu yemeğe havuç ayrı bir lezzet katıyordu. Evlerinin yakınında bulunan markete koşar adımlarla giderken... ''Havuç almayı unutmasaydım şimdi bu kadar koşturmazdım.'' dedi kendi kendine. Keşke alması gereken malzemelerin listesini yapsaydı. Böylece alışverişe çıktığında havuç almayı unutmazdı. Yol boyunca kendine kızdı. Eve geldikten sonra yemek malzemelerini hazırladı. Tencereyi ocağın üzerine koydu. Acele işe şeytan karışır misali ocağı yakmayı unutarak televizyonda takip ettiği diziyi izlemek için salona geçti. Televizyonu açtı, dizisi başlamıştı. Dizinin kahramanı iki katlı bir evde yaşıyordu. Kendi oturduğu evi düşündü. Verdiği kiraya göre oturduğu ev oldukça küçük bir evdi. Eşyaları da sığmıyordu. Oğlunun kendine ait odası da yoktu. Keşke oturduğum ev iki katlı, büyük bir ev olsa. Eşyalarımı istediğim gibi düzenlesem, çocuğumun da ayrı bir odası olsa ne güzel olur. Ah bir de bahçesi olsa diye düşündü. Bahçesinde neler yetiştirmezdi. Domatesi, biberi bahçesinde yetiştirirdi. İçinden geçirdiği keşke ben de böyle bir evde oturabilsem sözü en sonunda diline döküldü. Birden aklına ocaktaki yemekler geldi. Koşa koşa mutfağa gitti. Ocağı yakmamış olduğunu görünce kendi kendine kızdı. Hemen ocağı yaktı, hastalık haline alan unutkanlığına kızdı. Keşke unutkan olmasaydım. Hayalleri de bu kadar dağılmasaydım, dedi kendi kendine. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz tasarlama kiplerinden biri olan Dilek Kipi'ydi. Programın başında belirttiğimiz gibi, sağ ekiyle kurulan ve Dilek Şart Kipi içinde yer alan Dilek Kipi'nde şarttan isteğe yönelmiş niyet, tasarlama halinde istek,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 Derdini söylemeyen delman bulamaz. Ne olur bir gün sen de bana yardım etsen? Düşünsene, herkes kardeş gibi yaşasa... ...dünyamız ne kadar güzelleşir. Türkçe öğreniyorum...